merhaba 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bugün Rauf Kösemen program ortağım benimle birlikte değil ama haftaya sizlerle birlikte olacağız yine. Peki bugün Diğer Kam'da canlı yayında neler var? Öncelikle bir bayram tebriğimiz var tabii ki. E, bayramınız kutlu olsun derken bu bayramdan sonraki dönem içinde iyi dileklerde bulunalım. Hem dünya için daha iyi hem insanlık için e, daha ortak faydada buluştuğumuz ortak faydaları gözettiğimiz daha iyi bir dönem olsun diye bir dilekte bulunalım bayram için. Peki bugün diğer kamda neler var? Diğer kamda bugün Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda alanını ilgilendiren haberlerimiz var. Bu haberler pek çok alanda olacak. LGBTİ haklarından çevreye, kadın haklarından başka konulara kadar uzanan bir sürü haberimiz var ve bu haberlere bakarak dünyada ve Türkiye'de sosyal fayda alanına değen neler olmuş son bir ayda bir gözden geçireceğiz. İlk haberimiz Türkiye'den insanlığın dünyanın bize sunduğu bir yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan küresel limit aşım günü bu yıl dünyada 1 Ağustos. Türkiye'de ise 11 Temmuz olarak belirlendi. Buna göre Türkiye bu yıl doğal kaynakları dünya ortalamasından tam 21 gün önce tüketti. Dünya için belirlenen 1 Ağustos tarihi ise 1969 yılından bu yana en erken tarih olarak dikkat çekiyor. Bu tarih doğanın bize 2018 boyunca kullanmamız için sunduğu kaynakları daha 7. ayın sonunda tüketmiş olduğumuzu ve kalan 5 ayda 2019'un kaynak hakkından borç alacağımızı gösteriyor. Dünya üzerindeki yenilenebilir kaynak arzına karşılık insanların bu kaynaklara yönelik talebinin nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymak için araştırmalar yürüdü. Küresel Ayak izi Ağı'nın yani Global Footprint Network verileri dünyamızın içinde bulunduğu kritik durumu gözler önüne serdi. Küresel Ayak izi Ağı'na göre insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün olan Dünya Limit Aşım Günü geçtiğimiz 1 Ağustos'ta gerçekleşti. 1969 yılından bu yana en erken tarih bu bir Ağustos. İnsanlık bu tarihten itibaren 2019'un hakkından kaynak kullanmaya, kısacası bir anlamda e, borçlanmaya başladı. İnsanlık 1.7 dünya, Türkiye ise 1.9 dünya varmış gibi yaşıyor. E, sivil sayfaların haberinden devam ediyoruz. Dünya limit aşım gününün 1 Ağustos olması, insanlığın sanki bir değil 1.7 dünya varmış gibi tüketerek yaşadığı ortamı Koyuyor. E, bu tarih 2015 yılında 13 Ağustos, 2016'da 8 Ağustos, 2017'de ise 2 Ağustos olmuştu. Tarihin bu yıl sadece bir gün geriye gitmesi kötüye gidişin biraz yavaşladığını gösteriyor gibi ama durumun kritik seviyede olduğunu da yatsımak mümkün değil. Kaynak kullanımımızı buna göre düşünmekte fayda var. Bir haberimiz de İran'dan geldi. İran'da 16 yaş altı evlilik yasaklanıyor. Bu oldukça önemli bir haber. Ee, İran Parlamentosu Kadın Grubu 16 yaş altı kız çocuklarının evliliğinin yasaklanması için hazırladığı yasa tasarısını meclise sunuyor. İran'da 13 yaşından küçük kız çocuklarının evlilik engeli bulunmuyordu. Ancak bu yasayla beraber e, oldukça büyük bir değişiklik olacak. İran Parlamentosu Kadın Grubu... Çocuk evliliklerini sona erdirmek amacıyla bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Ee, parlamentonun kadın grubu üyesi Tayyip Siyavuşi yerel basına yaptığı açıklamada çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının meselesini çözmek için hazırladıkları yasa tasarısının önümüzdeki günlerde meclis genel kuruluna getirileceğini söylemişti. Hep birlikte bu yasanın nasıl bir sonuç vereceğini göreceğiz. Bir başka haberimiz tamamen farklı bir alan ama aslında hafızamızı, belleğimizi, araştırmalarımızı kısacası pek çok şeyi etkileyen bir haber bu Türkiye'den. Türk Arşivciler Derneği devlet arşivleri başkanlığındaki görev değişikliklerine tepki göstererek eksik bilgilendirme ve yanlış değerlendirme sonucu olduğunu düşündükleri e, tayin kararlarından dönülmesini ve meslektaşlarının görevlerine iade edilmesini istedi. Hemen hatırlayalım ne olmuştu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ismini alan Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda çalışan 300'e yakın personel istihdam fazlası olarak mesleğiyle ilgisiz kurumlara atanmıştı ve bu oldukça büyük tepki görmüştü. Türk Arşivciler Derneği Başkanı Yüksel Baycar yaptığı açıklamada yaşanan süreçle ilgili bilgilendirmede bulunarak atamalarla ilgili kararın geri alınması talebinde bulundu. Osmanlı arşivleri hakikaten hepimiz için ortak hafızamız için çok kritik bir kurum. Bu sürecin nasıl devam edeceğini göreceğiz, izlemeye devam edeceğiz. Açık radyoda diğer kamda kısa bir müzik arası verelim. Cat Stevens'tan Where Do Children Play dinleyeceğiz. E, sosyal faydalanına dair haberleri yaparken çoğunlukla zaten çocuklara geleceğimize, onların geleceğine dair haberlerden bahsediyoruz. Bir Cat Stevens'a kulak verelim. Ondan sonra tekrar Türkiye'den ve dünyadan haberlerle sizlerle beraberiz. I think it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train switch on summer from a slapping machine let's get what you want to if you want because you can get anything I know we've come a long way changing day to day But tell me where do the children play? Hey hey Well you roll on roads Over fresh green grass. For your lorry loads Pumping petrol gas And you make them long And you make them tough But they just go on and on And it seems that you can't get off. No, I know we've come a long way We're changing day to day So tell me, where do the children play? Hey hey Will you crack the sky? Scrapers fill the air. But will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? Ah, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? ...doksan Radyodasınız. Diğer kam devam ediyor. Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda haberleri vermeye devam ediyoruz. Bugün çok çeşitli konularımız, çok çeşitli başlıklarımız var demiştik. Aynı zamanda da sınırlar ötesi yani dünyanın dört bir yanından gelen haberlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Rusya ile ilgili ve ana dilde eğitim hakkı ile ilgili. Rusya'da federasyon bünyesindeki cumhuriyetlerde ana dilde eğitim hakkını kısıtlayan Rusya Federasyonunda Eğitim Yasasının Federasyon Meclisinden geçmesi Üzerine Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun çağrısıyla 126 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi ve yasayı değerlendirdi Ankara'da ve bir bildiri yayınladılar. Bu bildiride baskılara ve kısıtlamalara karşı ana dilimizi sonuna kadar savunacağız başlığını kullandılar. Bu kadar önemli bir yasanın yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreçle onaylanması manidardır denilen deklarasyon. Zaten resmi dil olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça söz konusu değişiklikle ayrıca okul öncesi dahil olmak üzere tüm eğitim sisteminde ana dilleriyle birlikte seçmeli hale getirildi. Ee, ana dili dersleri zorunlu dersler arasından çıkartıldı deniyor ee, ve bu yasaya karşı e, Kafkas Federasyonu, e, Kafkas Dernikleri Federasyonu mücadele edeceğini söylüyor. Rusya'dan. Tüm dünyaya ilişkin bir habere geçelim. Sıcak hava dalgaları artan ölümcül bir hava kirliliği tehdidi var. O da OZON. Tıpta uzmanlık dernekleri, hekim örgütleri ve çevre derneklerini bir araya getiren temiz hava hakkı platformu OZON kirliliğine dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı. Temiz Hava Hakkı platformu, ozon kirliliğinin iklim değişikliğine bağlı artan sıcak hava dalgalarının daha fazla görüldüğü bu günlerde ortaya çıktığını ve ölümcül olabileceğini söylediler. 17 sivil toplum kuruluşu oluşturuyor Temiz Hava Hakkı platformunu. Kamuoyunda çok fazla bilinmiyorlar ancak birçok sağlık sorununa sebep olan bir nokta yaparmak basıyorlar. Ozon kirliliği hakkında bir bilgi verdiler. Bir e, bildiri yayınladılar. Ozon kirliliğinin sanayi tesisleri, motorlu araçlar ve termik santrallerden çıkan kirleticilerin sıcak havalarda güneş ışığı altında reaksiyona girmesiyle oluştuğunu belirttiler ve bu kirliliğe neden olan kirleticilerin ortadan kaldırılması, önlemlerin alınması gerektiğini ifade ettiler. Şöyle bir bilgi verelim. Dünyada her yıl 30 yaş üzerinde 1-1,5 milyon kişinin ozon ile ilişkili solunum hastalıklarına bağlı olarak öldüğü tahmin ediliyor. Türkiye'de ise ozon gazının kirletici etkisine dair kabul edilen herhangi bir bilgi ve uyarı eşiği bulunmuyor. Platformun söylediğine göre alınması gereken önlemlerin hızla belirlenmesi ve çok çabuk harekete geçilmesi gerekiyor. Bir haberimiz Eskişehir'den Eskişehir Alpu Termik Santrali için verilen tüm izinler mahkemede Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine yapılması planlanan Alpu Termik Santrali ve kömür işletmesi için daha önce 15 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan özelleştirme ihalesi 17 Ekim'e ertelendi. Verilen tüm izin ve işlemler hakkında dava açılan proje döviz üzerinden alım garantisiyle özel sektöre devredilecek. Oldukça uzun bir süreç e, görüyoruz herhalde burada yine mahkemelerle devam edecek olan. Biraz neler olmuştu bakalım 15 Ağustos'ta duyurulmuştu biraz önce söylediğimiz gibi özelleştirme ihalesinin yapılma tarihi olarak ama 17 Ekim'e ertelendi. Tema Vakfı ihalesi dördüncü kez ertelenen santralin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine bir kez daha dikkat çekti. 1 bölü 100 bin ölçekli Eskişehir Çevre Düzeni Planı değişikliği, çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı ve toprak koruma kurulu kararı hakkında da dava açtı vakıf. Termik santralin yer seçimi sürecindeki yanlışlardan projenin teknik eksiklerine ve hatalarına kadar bir dizi soruna dikkat çekti. Yine hep birlikte izlemeye devam edeceğiz bu süreçte neler olacağını. Eskişehir'den İzmir'e geçelim. İzmir Körfez geçiş, geçiş Projesi'nde bir hukuk zaferi kazanıldı. Mahkemeden yürütmeyi durdurmak kararı çıktı. Ee, başta flamingolar olmak üzere çok sayıda kuşun üreme ve beslenme alanı olan Gediz Deltası'nı tehdit eden İzmir Körfez Geçiş Projesi'ne karşı e, bir hukuk zaferi kazanıldı. E, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası e, İzmir İl Koordinasyon Kurulu Egeçep ve Doğa Derneği'nin İzmir Körfez Geçiş Projesi karşısında açtığı daha ...yürütmeye durdurma kararı verildi. Bu da e, en azından bu bayram haftasının e, güzel haberlerinden biri oldu. Çünkü e, özellikle e, çevre etkisi oldukça e, büyük olacak bir projeydi bu. Buradan hazır İzmir'e geçmişken Ege'den de Akdeniz'e doğru kayalım... ...ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir haberle devam edelim... Kuzey Kıbrıs'ta ekoloji ve çevre dersi zorunlu hale getirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarp'ten 2018-2019 ders yılına dair yaptığı açıklamada 9. sınıflar için ekoloji ve çevre dersinin zorunlu ders olarak müfredat içinde yer aldığını söyledi. Sarp'ten ayrıca din dersinin de seçmeli ders olarak müfredatta yer almasına dair eleştirileri de yanıtladı. Oldukça güzel bir bir haber bu. Bundan sonra e, ekoloji ve çevre dersi artık çocuklar için zorunlu olacak. E, Yeşil Gazete'nin aktardığı habere göre. Bir haberde kadınlarla ilgili Kadınların Çevrim içi Kütüphanesi yayında. Daha önce de bahsetmiştik bu projeden diğer kamda Kadınların Barış Mücadelesi hakkında analiz, röportaj, yazı ve çeviri içerikleri olan Çevrim içi Kütüphanesi artık yayında ve okuyucularını bekliyor. Kadınların barışmücadelesi.com adresinden yayın yapılıyor. Demos Araştırma Merkezi'nin Barış, Toplumsal Hafıza ve Geçmişle Yüzleşme Programı altında yürütülen Kadınların Çevrim İçi Kütüphanesi kadınların barış süreçlerine dahiliyetine ilişkin yürütülen uzun dönemli çalışmaların bir parçası olarak tasarlanmış. Türkiye'de barış alanında mücadele yürüten ve akademik çalışmalar gerçekleştiren kişilerin barış ve çatışma çözümüne toplumsal cinsiyet perspektifinden yaklaşan daha fazla kaynağa ulaşmaları için geliştirilmiş. Kadınların barışmücadelesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yine iklim değişikliği ile ilgili bir haberimiz var. Ee, Pakistan iklim değişikliğine karşı 5 yıl içinde 10 milyar ağaç dikmeyi planlıyor. Ee, oldukça ilginç bir haber. Elbette ki e, buna karşı söylenecek çok fazla bir şey yok ama iklim değişikliğini ağaç dikerek önlememiz mümkün mü sorusuna da bir bakmamız gerekiyor. Çünkü Pakistan küresel kirliliğe katkıda son sıralarda yer alıyor. Ancak e, küresel kirliliğe katkıda üst sıralarda yer alan ülkelerde biliyorsunuz mevcut. E, ama yine de Pakistan'a bu 10 milyar ağaç planı için buradan bir teşekkür etmiş olalım. Hazır iklim değişikliği demişken iklim değişikliği orada da 500 bin kişiyi etkiledi. E, Ünyede aşırı yağışlar köprüleri yıktı. Bu son dönemlerde gördüğümüz özellikle sosyal medyada çok fazla paylaşılan haberlerde bunlar. Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor iklim değişikliği. Antalya'yı peş peşe vuran selin ardından da bir sel haberi Ordu'dan geldi. Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz sel felaketinden 500 bin kişinin etkilendiğini açıkladı. 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da sosyal fayda haberlerine devam ediyoruz. İklim değişikliği demişken bir de dünyanın öte ucuna uzanalım. İklim değişikliği Avustralya'yı kurutuyor. New South Wales kuraklık bölgesi ilan edildi. Av Avustralya'nın en büyük nüfusa sahip eyaleti New South Wales'ın tamamında kuraklık yaşandığı belirtildi. Güney Yarımküredeki ülkede yağıtsız geçen kış ayları Doğu Avustralya'da bu zamana kadar görülen en kötü kuraklık neden oldu. New South Wales ülkenin tarımsal ürünlerinin dörtte birini karşılıyor. Sel haberleri, kuraklık haberleri küresel iklim değişikliği ile ilgili daha çok haber maalesef önümüzdeki günlerde okumaya devam edeceğiz. Bir haberde Tokyo'dan. Tıp okumak isteyen kadın öğrencilerin notlarını düşüren eğitimcilerden cinsiyet ayrımcılığı özrü geldi. Tokyo Tıp Üniversitesi Genel Sekreteri Tetsuo Yukio'da ile dekan yardımcısı Kesuke Miyazawa, 10 yılı aşkın süredir okula giriş sınavlarında kadınlar aleyhine yaptıkları ututsuzluklar için, üniversite adına gazeteciler önünde eğilerek kamuoyundan özür dilediler. Bu oldukça önemli bir haber çünkü e, tıbba giriş sınavlarında kadın öğrencilerin belli bir notu asla aşamaması için usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun gerekçesi olarak da kadınların hiçbir zaman erkekler kadar çok çalışamayacağı özellikle anne olduktan çocuk doğurduktan sonra odaklarının kayacağı söylenmişti. E, bu ortaya çıktıktan sonra da e, üniversite yönetimi basın görevlileri önünde eğilerek özür dilediler. Diğer kamda son haberimize geliyoruz. Arkasından da bir şarkı ile bitireceğiz. Binlerce LGBTİ sporcu Paris'te buluştu. 10. Eşcinsel Oyunları Gay Games bu sene Paris'te düzenlendi. Spor müsabakalarının yanı sıra sporda eşitlik ve çeşitliliğin de tartışıldığı etkinliğe 91 ülkeden 12.700 kişi katıldı. 4 Ağustos'ta Jean Boint Stadyumunda gerçekleşen açılış törenine Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Spor Bakanı Laura Flessel ve modacı Jean-Paul Gaultier gibi isimler katıldı. Diyerkam'da bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Çok keyifli bir şarkıyla e, bitireceğiz. Katy Lang'dan Constant Craving. Katy Lang'in bu albümü özellikle LGBTİ hakları için mücadelede büyük bir e, ivme sağlamıştı. Çok da kıymetli olmuştu. Bu albümden Constant Craving'i dinliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.